Kıymetli dinleyenler, Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızda bugün sizlerle Alak suresinin tefsirini paylaşacağız. Alak suresi, Mekke, 19, Nüzulü. Musaf'taki sıralamada 96. İni sırasına göre birinci suredir. Kalem suresinden önce Mekke'de inmiştir. Baştan beş ayeti, Hazreti Peygamber'e gelen ilk vahiy olduğundan, ilk inen sure kabul edilir. Geri kalan on dört ayetinin ise, sonraları Ebu Cehil hakkında indiği rivayet edilmiştir. Bazı Kur'an tarihçileri, ilk inen surenin müddesir, bazıları da, Fatiha olduğunu ileri sürmüşlerdir. Buhari ve Müslim'de Hz. Ayşe'ye isnat edilen rivayete göre, Hz. Peygamber içinde yalnız kalmayı adet edindiği Hira mağarasındayken Ramazan ayının 27. gecesi, pazar, pazartesi tan yerinin ağırmaya başlamasından az önce ufukta nurdan bir şekil görmüş, o zamana kadar hiç karşılaşmadığı bu nurani varlığın, Cebrail'in kendisine seslendiğini duymuştur. Hazreti Peygamber olayı şöyle anlatır. Melek bana okumamı emretti. Kendisine okuma bilmediğimi söyledim. Beni kollarının arasına alıp kuvvetle sıktı, sonra oku dedi. Ben yine okuma bilmem dedim. Beni tekrar kollarının arasına aldı, kuvvetle sıktı ve oku diye tekrar etti. Ben yine okuma bilmem Dedim. Üçüncü defa kollarının arasını alıp daha kuvvetlice sıktıktan sonra bıraktı ve şöyle dedi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan, asılıp tutunan zigottan yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretmiştir. Sure adını ikinci ayette geçen ve asılıp tutunan anlamına gelen alak kelimesinden almıştır. Ayrıca oku anlamına gelen ilk kelimesinden dolayı ikra ve ikra bismi rabbike adlarıyla da anılmaktadır. Konusu, surede okumanın önemi vurgulanmakta, insanın neden yaratıldığına dikkat çekilmekte, kendini kendine yeterli görüp, Mankörlük eden insanın taşkınlığı ve bunun acı sonuçları anlatılmaktadır. Meali. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan asılıp tutunan zigottan yaratmıştır. Oku. Kalemle yazmayı öğreten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 ve onun şahsında bütün Müslümanlara okumayı emretmiş, onları kalemle yazmaya ve ilimde gelişip yetkinleşmeye teşvik etmiştir. İlk vahyin oku emriyle başlaması ve bu emrin iki defa tekrar edilmesi, okumanın ve bilmenin dinde ve insan hayatında ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Kur'an'ın canlılar arasında insanın farklı ve üstün yerini, onun öğrenme özelliğiyle tanımlaması, ...son derece anlamlıdır. Ayette, Hz. Peygamber'e emredilen okumanın konusu belirtilmemiştir. Çünkü, başta kendisine indirilen vahiy ve kozmik evrendeki ayetler olmak üzere, okunması yani üzerinde inceleme yapıp zihin yorarak hakkında bilgi edinilmesi, ders ve ibret alınması gereken her şeyi tanıması, hakikatini anlayıp kavraması istenmektedir. Kuşku yok ki, yaratanı tanımak dinin de ilmin de temel gayesidir. Bu sebeple Yaratan Rabbinin adıyla oku buyrularak Hz. Peygamber'in okuma faaliyetine veya herhangi bir işe başka varlıkların adıyla değil Yaratan Rabbinin adıyla başlaması ve ondan yardım istemesi emredilmiştir. Ayete Yaratan Rabbinin adına oku şeklinde de mana verilebilir. Sonuçta okumanın veya herhangi bir faaliyetin Allah'ın adıyla, Allah için ve Allah adına yapılması emredilmiştir. Ayette, ''Yaratan Rabbinin adıyla oku'' buyrularak, özellikle yaratma sıfatına vurgu yapılmıştır. Çünkü hem insandaki okuma yeteneği ve imkânını hem de O'nun okuduğu, incelediği, anlamaya ve kavramaya çalıştığı objeleri, nesneleri yaratan Allah'tır. İnsan, bilgi edinme sürecinde Allah'ın verdiği imkan ve yetenekleri kullanmakta, O'nun yarattığı şartlarda ve O'nun yarattığı varlıklar üzerinde inceleme ve araştırmalar yapmaktadır. Durum böyleyken, yani O'nun yarattığı yeteneklerle, onun yarattığı varlık alemini incelerken bütün bu lütufları görmezlikten gelerek Allah'a şükretmemek, onu tanımamak, üstelik bunu bilim adına yapmak büyük bir nankörlüktür. Sözlükte yapışmak, asılmak, sevgi, ilgi, kan emen kurçuk gibi anlamlara gelen alaka kelimesinin çoğulu olan ikinci ayetteki alak ile aşılanmış yumurtanın ana rahminin iç cidarına asılı vaziyetinin zigotun kastedildiği anlaşılmaktadır. Ayetler insanın kamil bir varlık haline gelmesi için önce yaratanı, sonra da yaratılanı yani kendisini ve evreni tanımasının gerekli olduğunu gösterir. Nüzulü bölümünde anlatıldığı üzere Cebrail, Hz. Peygamber'e oku dediğinde o okuma işinin, okuma yazma bilenler tarafından yapılabileceğini düşünerek ben okuma bilmem demişti. İşte üçüncü ayet bir bakıma resul Ekrem'in bu dolaylı özür beyanına bir cevap olmaktadır. Buna göre Allah'ın keremi sonsuzdur. O insanı alaktan yaratıp mükemmel bir varlık haline getiren ve peygamberlik gibi yüce bir makama kadar erdiren kudretiyle dilediği kullarına normal yollardan yani kalemi ve diğer bilgi malzemesini kullanarak bir hocadan bilgi almasını sağlayarak okumayı öğretir ama o, kullarından dilediğine, bir öğretici ve öğrenim aracılığı olmadan bilgi öğretmeye de kadirdir. 4 ve 5. ayetlerde kalemin önemi vurgulanmıştır. Çünkü kalemde sayılamayacak kadar çok ve büyük faydalar vardır. Kalem vasıtasıyla ilimler tedvin edilmiş, hikmetler kaydedilmiş, öncekilerle ilgili haberler, bilgiler zapt edilmiş, Allah tarafından indirilmiş olan kutsal kitaplar yazılmıştır. Kısaca uygarlıklar kalem sayesinde süreklilik kazanmış, kuşaktan kuşağa aktarılmış. Allah, kalem vasıtasıyla insana bilmediklerini öğreterek, onu cehalet karanlığından kurtarmış, ilmin aydınlığına kavuşturmuştur. Burada kalem kelimesinin işlevi ve amacı dikkate alındığında bilinen kalemden bilgisayara kadar bütün okuma, yazma ve bilgi alıp verme araçlarını kapsadığını da belirtmek gerekir. 6 7 Müfessirlerin çoğunluğu 6. ayette eleştirilen insan ile bilhassa İslam'ın en azılı düşmanlarından olan Ebu Cehil'in kastedildiğini belirtirler. Rivayete göre Ebu Cehil, Lat ve Uzza'ya yemin olsun Muhammed'i namaz kılarken görürsem mutlaka ensesine binip yüzünü toprağa sürteceğim diyerek onun namaz kılmasını engellemeye karar vermişti. Hz. Peygamber'i namaz kılarken gördüğünde yeminini yerine getirmek isteyince hemen geri döndüğü ve garip bir şekilde elleriyle kendini korumaya çalıştığı görülmüş, niçin böyle tuhaf hareketler yaptığı sorulunca, ''Benimle onun arasında ateşten bir hendek, korkunç bir varlık ve bazı kanatlı şeyler meydana geldi.'' demiştir. Hz. Peygamber, ''Eğer bana yaklaşsaydı, melekler onu kapıp parça parça edeceklerdi.'' buyurmuş. Bu olay üzerine 6-19. ayetler inmiştir. Bu ayetlerin nüzulüne böyle bir olay sebep olsa da, burada ifade edilen evrensel gerçek, hangi devirde olursa olsun insanın hayat mücadelesinde yalnız kendine güvenmesi, her durumda kendisini yeterli görüp Allah'ın yardım ve tevfikinden kendisine müstani saymasıdır. Kur'an, cahiliye putperestleri örneğinde Allah'a karşı bu küstah tavrı çeşitli vesilelerle eleştirmektedir. Gerçek şu ki, diye çevirdiğimiz kella kelimesi, olumsuzluk edatı olup, kendisinden sonra anlatılanların aslında olmaması gerektiğini ifade eder. Bu bağlamda, zenginliğine güvenerek şımaran ve kendini yeterli görerek nankörlük eden, azgınlaşıp hakka sırt çeviren insanın böyle yapmaması gerektiğini vurgular. Zira, gerçekte insan zayıf ve muhtaç bir varlıktır. Sağlık, huzur, sükun ve emniyet içerisinde hayatını devam ettirebilmesi için öncelikle, Allah'a ve kendisinin de üyesi bulunduğu toplumun diğer fertlerine ihtiyacı vardır. İnsanların ellerinde bulunan bütün imkanların gerçek sahibi ise kendileri değil, onu yaratan ve istediği anda ellerinden alma gücüne sahip olan Allah Teala'dır. Buna rağmen insanın sahip olduklarına aldanıp şımararak Allah'a itaatten uzaklaşması, kendini kendine yeterli ve başkalarından üstün görmesi, kaderinin kendi elinde olduğunu iddia etmesi ve benzeri küstahça tutumları, bilgi, iman ve basiret eksikliğinden kaynaklandığı için Allah tarafından kınanmıştır. Kıymetli dinleyenler, Alak suresinin tefsirine yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik...